Herkese iyi akşamlar arkadaşlar sesim geliyor mu? Önce bir test edelim görüntüm sesim iyiyse <gülüyor> Süper Herkese iyi akşamlar yeniden Sesim geliyor mu arkadaşlar sesim geliyorsa süper E, biliyorsunuz ki Hukuk Akademisi olarak e, karantina sürecinde, sokağa çıkma yasaklarının olduğu zamanlarda, bu ilk e, zamanlarda Hukuk Akademisi olarak online konferanslar serisini başlatmıştık. Ve Türkiye'deki en çok katılımcılığı ve en geniş kapsamlı ulusal hukuk yayın serisini yapmıştık. 15.000'e yakın e, izleyiciyle birlikte gerçekten çok fazla konu ve konukla çok başarılı bir yayın serisini atlatmıştık. Şimdi biliyorsunuz ki okulların da online olacağı çoğu okulun kesinleştikten itibaren hep birlikte biz de bu süreci en güzel ve en verimli şekilde nasıl atlatabiliriz diye düşündük ve online konferansların yeni sezonunu yine birlikte yapmaya karar verdik. Hedefimiz her cumartesi pazar yani her hafta sonu saat 20'de bu online konferansları yapmak. Bugün çok önemli ve çok değerli bir konuk bizimle birlikte olacak. Avukat Merve Türkmen Kaplan. Onunla birlikte bugün aile hukukunu ve NAFAKA'yı konuşacağız. Velayeti konuşacağız, kadın haklarını konuşacağız, kadın cinayetlerini konuşacağız. Birçok konuyu da değineceğiz aslında belirlediğimiz konunun çerçevesinde etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Kendimizi geliştirmek için iyi işler, güzel işler yapmaya hedefliyoruz. Gayretimiz bu yönde. İnşallah faydalı olur. İnşallah güzel olur. <gülüyor> Teşekkür ediyorum insanın. Az sonra da programımıza başlayacağız. İnan i̇nanıyorum ki yine verimli bir program olur. Benim tavsiyem arkadaşlar çok fazla bize ilk konferanslardan sonra konuşacağız. E mesaj gelmişti. Konferansınız çok verimli geçti vesaire diye. Bununla alakalı kağıt kalemlerinizi hazırlayıp e, program süresince konuğumuzun anlattığı bilgileri not edebilirsiniz. Hem de program sonrasında da e, o bilgileri tekrar edebilmiş olursunuz. Ya da aklınıza takılan soruları da yine program sonunda yanıtlamayı istiyoruz. E, bir bakayım inşallah konumuzda gelmişse onu da yayına alabiliriz. Özellikle galiba online konferans yapmayı. Ben de uzun süre olunca e, birazcık Unutmuşum. <gülüyor> hemen bakalım gelmiş mi konuğumuz. Evet burada. Tamam hemen alıyorum Merve size. sizi. İyi akşamlar merhaba Merve Hanım. İyi akşamlar merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok heyecanlıyız ekipçe ve kendi adıma da konuşmak gerekirse. Biliyorsunuz birkaç ay önce yine böyle online konferanslar, canlı yayınlar yapmıştık hesabımız üzerinden. Bugün yine onlara başlamak sanki ilk kez yeniden pandemi sürecine girmişiz gibi bir his oluşturdu nedense bende. Güzel bir konuyu konuşacağız. Sizinle konuşuyor olmak da çok heyecan verici ve keyifli. Hı hı. O yüzden inşallah başlayalım ve çok inanıyorum keyifli, böyle çok öğreten bir yayın olacağına. Bugün bütün hukuk fakültesi öğrenciler olarak sizi dinleyeceğiz inşallah. Yorumları Hı. kapatayım mı? Yayını acaba dondurur mu? Fark et etmez. Yani her gibi durum olursa o zaman da kapatabilirsiniz. Ya da şimdi de olabilir. Şimdi kapatayım. Sen şey... sizsiniz, nasıl isterseniz. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Programa başlamadan önce o zaman ben ufacık kendimi tanıtayım. Aslında çok çok konferans yaptık da.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 Bu fırsatı da bana verdiğiniz için Hukuk Akademisi'ne çok teşekkür ediyorum. Sizlerle program yapmak da benim için çok büyük bir keyif. <gülüyor> çok sağ olun. Asıl ben teşekkür ederim. Yani biz çok, e, önceki yeni çok keyif almıştık. E, yeni sezonunda da sizi görmeyi çok istedik. E, bu arada geçmiş olsun demek isterim. Ankara'da, siz Ankara'dasınız sanırım. Çok fazla Hı -hı. bir e, kutuna olduğu söyleniyor. İnşallah bir can ya da mal kaybı yoktur.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 Taşev olduğu için ister istemez böyle köy konseptiyle sizlere merhaba diyorum. Ee, hafta sonları genelde böyle bir e, değişiklik oluyor bizim için de. Tabii konfırt nasıl ile ilgili olarak hani Polatlı'daki görüntüleri izledim. Ben de bayağı bir şaşırdım. Ee, tabii 2020 evet. yılında çok fazla böyle olumsuzluklara maruz kaldık. Ee, biraz insan tedirgin de oluyor. Biraz motivasyonu da düşüyor bu bağlamda. Ee, Ankara'daki arkadaşlarımla görüştüm. Oradan da bayağı bir Ankara'nın da etkilendiği söylendi ve Kırşehir'e dahi geldi. Hatta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 Kesinlikle ben de. İn, inşallah e, bu tarz sıkıntılar bir daha yaşanmaz. E, gelecek yılla daha iyi, daha güzel bir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 Afak hususu ne zaman gündeme geliyor? Genelde boşanma aşamasında gündeme gelen bir durum. Evet. Ee, şimdi boşanma davaları hatta yine pandemi döneminde çok esprisi de oluyordu. Ee, pandemi döneminde işte eşler çok sıklıkla bir arada kaldığı için pandemi sonrasında boşanma davalarında bir artış bekleniyor diye ee, bu çok gündeme gelmiş bir konuydu. Ee, Evlenmeden boşan... de artış beklemiyormuş bu arada. <gülüyor> Evlenmeyle ilgili de artışabilmekten de söyleniyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yalnız kalıp tabii o yalnızlığı yaşayınca belki onun beraberinde getirdiğim şeydir. <gülüyor> tabii <gülüyor> ki şimdi boşanma davalarına bir kısaca bahsetmek isterim.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 Ee, tanıkların evet, evet, evet. her duruşmada dinlenmesi, hani kimi dosyada sadece iki tanık gösteriyor, kiminde 10 on tanık gösterilebiliyor. Ee, ya da işte ekonomik sosyal durum araştırmaları yapılıyor. Bunların cevaplarının gelme süreleri ee, ya da işte istenen Çok deliller var bunlarla ilgili. Ama evet. genel olarak hani ortalama bir buçuk yıl falan diyebiliriz. Çekişmeli boşanma davalarının evet. e, ortalama sürme kısmı. Tabii bir de istinaf kısmı oluyor daha sonra mahkemeden sonra. Evet. Açıkçası biraz uzun ...uzun ve yıpratıcı bir süreç. Ee, hani ben naçizane... ...genelde boşanma davalarına bakış açım... ...hep şu şekilde...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 ee, anlaşmalı olarak sonlanabilse ama ne yazık ki evet. bizde tabi e, boşanma davalarında genelde işte görümceler oluyor, kaynalar oluyor, o kadar çok yok altınlar, zinetler derken bazen işin içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Ee, ondan bir de dolayı. Bir soru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 e, burada önemli olan haklarını iyi savunabilmek Yani bizim buradaki görevimiz o, misyonumuzu buradaki görevi tanımlamamızı iyi yapmamız lazım. E, onun dışında e, tabii ki dert ortağı, arkadaşı vesaire değil. Sen hani o profesyonelliğin korunması gerektiğini düşünüyorum. Haklarını e, olabildiğince iyi bir hak kaybi yaşatmadan savunabiliyorsak bizim buradaki fonksiyonumuz bunlar tamamlanmış oluyor. Aldım ben cevabını. <gülüyor> Nafaka konusuna geçelim isterseniz. Boşanma ile nafaka alakalı konusunda. konuşabiliriz. Evet geçelim. Şimdi nafaka konusu az önce bahsettiğiniz gibi çok gündemde olan bir konu. Tabii bu konunun e, bayanlar açısından ve erkekler açısından bir değerlendirmesi oluyor. Bizim kanunumuz der ki nafaka da adı yoksulluk nafakasıdır. Çalışmayan kadınlara e, genelde verilen bir nafaka türüdür. Bir de iştirak nafakası dediğimiz. Eğer müşterek çocuk var ise e, geçici velayeti yahut sonradan velayeti kendisine verilen kişiye... E, karşı taraf anne ya da baba tarafından çocuk için ödenmesi gereken nafakadır. Bu da iştirak nafakasıdır. bir iştirak o... nafakası, biri yoksulluk evet. nafakası, tut nafakası eşitiliyor, evet. iştirak nafakası da çocuğa, çocuğa, veriliyor. çocuğa veriliyor. Aynen bu şekilde. Aynen. Ee, bunlar, e, diyelim ki taraflardan biri boşanma davası açtı. Boşanma davası açtığında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 ee, bu anlamda ilk etapta mahkemeden tedbir nafakası adı altında kendisine nafaka bağlanabiliyor. Uygulamalarımızda genelde bu yönde. Ya da e, müşterek evet. bir çocuk var ise ve geçici velayeti anneye verilmişse bu durumda da e, kadın çocuk, çocuk adına mahkemece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 süresiz bir şekilde ki çocuk genelde 18 yaşı eğitime çalışmaya başlaması gibi durumlara kadar devam eden bir süreç oluyor.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 Evet, böyle bir ki, yanım... örneği az. E, kanunda aslında e, erkek kadına verir gibi tabii ki yani e, bir durum yok. Hı hı. Burada erkek de nafaka alabilir. Dediğim gibi boşanma aşamasındaki işte şartları, durumları, çalışıp çalışmaması, e, zor duruma hı hı. E, düşüp düşmeyeceği gibi birçok kıstaslar değerlendirilerek buna göre belirleniyor. Ancak e, bizim ülkemize baktığımız takdirde,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 işte asıl sorun da buradan kaynaklanıyor. Çünkü ben bunu daha önce de dile getirmiştim. Örneğin 7-8 ay evli kalıp 10 yıl, 15 yıl nafak ödemek durumunda kalan erkekler olabiliyor. Ve diyorlar ki erkekler bu durumda, evet diyorlar biz bir evlilik yürüttük. Bu 7 ay, 8 ay, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl fark etmez. Ama akabinde kadın çalışmıyorsa, ev hanımıysa kadına bir... Yoksulluk nafakası bağlanıyor mahkeme kararıyla ve herhangi bir süre sınırlaması da olmadığı için bizim kanunumuzda erkek bunu çoğu evet. uzun bir süre e, ödemek durumunda kalıyor ve esasen ben buna şu şekilde e, karşıyım.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 Esasen sakıncaları da var. Şimdi belki birazdan vakit kalırsa değiniriz. Kadına şiddetle ilgili kısımlara girebilirsek eğer hani bunları tetiklediğini de düşünüyorum. Artı yani şöyle düşünün az önce dedik ki kadına mahkemece yoksulluk nafakası verilir. Erkek de bunu ödemek durumunda. Ne zaman bu kesilebilir? Kadın örneğin bir işe girerse.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 Ben de tam da bu, bununla ilgili bir soru soracaktım. Kötü niyetli, işte bu, e, var olan düzenlemeyi suistimalen birçok kadın ya da işte erkek de olabilir. Ama nihayetinde hepsi de bu şekilde olmayabilir. 40 yaşında, 37 yaşında, 45 yaşında bir kadın boşandığı zaman eğer de eğitimsizse... E, ...Türkiye şartlarında zaten işsizlik bu kadar çok yoğunken... E, ...iş bulma olasılığı da e, çok mümkün değil. E, şimdi tamam e, süresiz nafaka almasın... E, Evet ama nasıl peki geçimini sağlayacak? Bu konuyla alakalı neler yapılabilir peki? Sizin görüşünüz ne? Evet, tabii ki. Öncelikle Furkan Bey, yaş sınırlamanız dikkatimden kaçmadı. Ben de 38 yaşındayım. Söylediğiniz yaşlar esasen... Çok evet, şundan güzel. dolayı söylüyorum. Ama yani istihdam alınırken genelde genç istihdam tercih ediliyor. O yüzden bir yanlış anlaşılma olmasın. Yok, ben yok, o anlamda ben de... söylemiştim.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 5 bin lira maaş alıyor fakat e, kirada oturuyor, diğer giderleri var, krediler çekmiş zamanında işte tüketici kredisi olsun, araç kredisi olsun örnek veriyorum. E, bir takım krediler ödüyor, evet 5 bin lira alıyor ama kendisine kalan tutar, e, 2 bin lira gibi bir tutar kalıyor hayatını idame ettirebilmesi için. Dolayısıyla mahkeme aşamasında genelde bunlar zaten detaylandırılıyor yani.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 ee, kimi hmm. mahkeme örneklendiriyorum bin lira veriyor. Aynı gelir aynı şartlar gibi değerlendirdiğimizde başka bir mahkeme yedi yüz elli lira veriyor. Kimi beş yüz lira veriyor kimi iki bin lira veriyor gibi. Tabii bunlar hmm. e, daha i̇şte ortalama evet olarak... yetkisiyle alakalı. Yani. Evet bu takdir yetkisiyle alakalı. Yani bu anlamda açıkçası hani ortalama şu çıkar diye bizim de çok... E, hani öngöremiyoruz, genel bir yorumlama yapıyoruz ama sürprizler Hı -hı. çıkabiliyor. Ee, hani karşı Hı -hı. tarafın durumu gayet iyi oluyor ama çok cüz'i bir nafaka tayin edilebiliyor. Tabii Çocuğum bunu nafaka belirlenirken evet, yani nafaka belirlenirken tabii şu da önemli. Örneğin 3 tane müşterek çocuk oluyor. Dolayısıyla erkeğin de belli bir geliri var. Fakat 3 çocuk için zaten bir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 Yani kişi Hı -hı. ekonomik olarak evet nafakaya hükmedilmiş, tabii bunu kötü niyetli olarak ödemek istemeyenler de var. Bu anlamda e, ceza icra ceza mahkemesine başvurmak, ile ilgili olarak ödenmediğinden bahiste Hı -hı. ve burada hapiste tazlik dediğimiz caydırıcı olması açısından e, bir e, tazik hapsinin öngörülmüş olması tabii ki caydırıcı oluyor ve nafaka e, bu durumda ödeniyor. Ancak e, tamamen kişinin durumu olmayıp da yani ödeme de zorluk çekip... Ne? ödeyemediyse e, bu süre 6 ay, 3 ay yahut 6 ay şeklinde verilebiliyor. E, ama şöyle bir Hı -hı. durumu var. Örneğin hapiste tazik kararı çıktı. Kişi ondan sonra hemen gitti, nafakasını ödedi. Ondan sonra serbest kalıyor. Yani hapiste tazik cezasını Hı -hı. E, yerine getirilmemiş oluyor. Tamamen amaç e, caydırıcı olması şeklinde. Fakat Hı -hı. E, dediğim gibi hani burada kişi gerçekten de zor durumda kalıp e, ödeme güçlüğü içerisinde olup ödeyemediği zaman ve karşılığında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 Ondan dolayı hı hı. hadi sekiz dokuz yaş gibi bir kıstas getirdim onun öncesinde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 Yani iki tarafta istiyorsa. Burada pedagog çocukla bir görüşme yaparak çocuğun psikolojisini, ruh halini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 çocukluktan başlayıp erkeklere ki bu konuda ağırlıklı olarak iş ebeveynlere düşüyor anne ve babalara. Ee, benim de bir evladım var. Erkek çocuğum var. Herkes e, yetişirken hani bu uzun vadede çünkü olacak olan bir şey. Sahiplenme, e, benimdir deme gibi bir durumun olmadığı, herkesin ayrı birey olduğu. Hani evliinse de boşanılsa da herkesin ayrı bir hayatı olması gerektiği bilinciyle aslında temelden olması gereken bir şey. Çünkü kadın cinayeti yazar. Buyurun. Çok sevdiğim bir yazar var. Onun bir sözü vardı. Türkiye'nin en büyük sorunu e, annelerdi diye. Aslında ben onun o zaman ne söylediğini çok fazla kestirememiştim ama bu size söylediğiniz aslında tam da uyuyor. E, evet belki çocukları değil ama anne babaları eğitmek gerekiyor ki e, bu zihniyet e, ya da işte bu toplumsal algı ve düşünce yapısının değişmesi için. Evet yani kadın cinayetlerinin özüne baktığımda ben hiçbir zaman eğitimsizlik şudur budur diyemem. Özüne baktığımda sadece şunu diyorum bakış açısını değiştirmesi lazım erkeklerin. Yani kadını hmm. sahiplenmeden evliliği devam ediyor olsa bitmiş olsa da sahiplenmeden e, karşıdakini bir ayrı birey görerek kendisini onu sahiplenmeden evet, yürütmesi lazım. De,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 Ee, çok çok farklı bir bakış açısı kazanmış oldum bugünkü yayın vesilesiyle. O yüzden size de teşekkür ediyorum. Eminim ki dinleyenler de aynı fikirdelerdir benimle. Ee, yayınımızın da sonuna geliyoruz. Yani ben, benim yaptığım e, yayınlar arasında böyle yine en böyle vındıya geçen yayınlardan bir tanesi oldu. Ee, eminim herkes için de ve biliyorum ki sizin için de öyledir.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 daha rahat görebiliyoruz ve muhakememiz ve yorumlamamız da buna göre e, daha e, sağlıklı bir şekilde olabiliyor. E, ben bu fırsatı hı hı. bana tanıdığınız için Hukuk Akademisi'ne çok teşekkür ediyorum. Daha önceki programımız da çok keyifliydi. Bu da benim için çok keyifli Kesinlikle. oldu